Radyo Tiyatrosu Kodin Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Panayt Isradi Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Halil Güntekin Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldüken Yeni evimiz bu sokakta mı anne? Evet ol. Pek iyi bir semt değil ama evin kirası ayda iki frank. Eski oturduğumuz evden neden taşınıyoruz ki? Çünkü o evin kirası beş franktı. Bu evi taşınarak böylece ayda üç... ...yılda otuz altı frank tasarruf edeceğiz. Bu da senin için yeni bir elbise demektir. Evet anne. Sonra ev sahibemiz de benim gibi dul bir kadın. Yani zamanlı zamansız... ...kapımızı çalıp rahatsız edecek bir erkek yok. Ne kadar çok çocuk var bu sokakta. Evet hepsi de ahlaksız ve küfürbaz. Sen sen ol Adrin. Bu mahalledeki hiçbir çocukla arkadaşlık yapma oğlum. Yoksa bir zaman sonra sen de bu çocuklar gibi serseri olursun. İşte yeni evimiz. Şu sarı boyalı ev Adrin. Hadi gel yavaş yavaş eşyaları içeri taşıyalım. Peki annem. <gülüyor> Bitti işte. Her şeyi yerli yerine yerleştirdik. Allah'ım sen beni ve öksüz oğlumu kötülüklerin şerinden koru. Amin. Neden sık sık dua ediyorsun anne? Çünkü ben dindar bir kadınım da ondan. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin ve herkesin sahibi odur. İyilik de ondan gelir, kötülük de. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum oğlum. Bu mahallenin adı Kamorovca'dır. Şehrin en berbat semtlerinden birisidir. Belli oluyor zaten. Bugüne kadar beni hiç üzmedin. Sözümden dışarı hiç çıkmadın. Senden şimdi de aynı anlayışı bekliyorum oğlum. Merak etme anne. Ne yapmamı istiyorsun? Senin de gördüğün gibi... ...bu mahallede arkadaşlık yapabileceğin bir çocuk yok. Bacak kadar çocuklar bile bıçaksız dolaşmıyor. Hırsızlık yapıyor, tütün içiyor, küfrediyorlar. Birbirlerinin kafalarını yarıyorlar. Sakın onlara uyma. Güzel güzel okuluna git gel. Tamam mı oğlum? Tamam anne. Seni çok daha güzel yerlerde yaşatmak isterdim ama... Ne yapalım ki Allah babanı erken aldı yanımızdan. Çamaşır yıkayarak kazandığım parayla ancak burada yaşayabiliriz. Üzülme anne ne yapalım burada da yaşamaya alışırız. Neyse ben tavukları kümese koyayım. Sonra da kuru ekmek ıslatarak onlara yedireyim. Tavuklar da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Şükür ki onlar halimize acıyıp her gün yumurtluyorlar. Bu sayede karnımızı doyuruyoruz. Niye hey, bu mahalledeki çocukların hepsi güldemden bekler. Şuraya bak. Gele gele, alt alta üst, üste dönüşüyorlar? <gülüyor> hey! Şuna bakın. Bak. Bizim mahalleye yeni bir <gülüyor> ciciv gelmiş çocuklar. Görüyor musunuz? Haline bakırsa ana kuzusu. Baksanıza tertemiz giymiş. Eyvah bana laf atıyorlar. Ya üzülme saldırılarsa ya çamura atarlarsa beni. Vah kuzu vah. Hiç <gülüyor> yüzümüze bile bakmadan yürüyor. Var mısınız arkadaşlar şunu tutup çamurun içine sokalım ha? Hadi kaçmak. O Okul zaten az ileride. Hadi. Onlar beni yakalamadan kaçar. <gülüyor> Boş ver takip etmeyin. Bir gün yakalar çamura bularız. Hey, hadi bakkala gidip bir aç alalım, kafaları tüsleyelim Hadi. Tamam. Ee, okul nasıl gitti oğlum? İyi gitti anne. Sokakta çocuklar sataşmadı ya sana? Hayır sataşmadılar. <gülüyor> Sen dur ben açarım. Aa... Sen misin Helen buyur gir Sana önemli haberlerim var Adrin bak bu bizim ev sahibimiz bayan Helen Hoş geldin de ona oğlum Hoş geldiniz bayan Helen Nasılsınız Hoş bulduk iyiyim Maşallah buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun sen Terbiyeli ve naziksin Sağ ol. E tabi bunun için de anneni kutlamak lazım Senin gibi bir evlat yetiştirmiş Ah Teşekkür ederim Helen Sen ve oğlun gerçekten asil insanlarsınız bu mahalle sizin gibilere göre değil ama ne yaparsın? İnsanlık hali işte. Evet öyle. Eğer babamız ölmeseydi daha iyi şartlar altında yaşayabilirdik. Yine de Allah'a şükretmelisin. Peşinden erkeklerin koşacağı bir gelini kızdın yok. Evet öyle. Bana ne söylemeye gelmiştin Helen? Ha, doğru ya. Senin karşı dairende oturan yaşlı kadın var ya. Bayan Nassasya mı? Evet, ne olmuş ona? Ona bir şey olmamış da kadının ne oldu dün hapisten çıkıp eve gelmiş. Ya öyle mi? Adı ne bu adamın? Kodin. Çok belalık, çirkin bir çirkin, berbat bir adamdır. Mahallede yeteri kadar serseri vardı zaten. Şimdi bir de Kodin eklendi bunlara. Bu Kodin çok mu tehlikeli birisi? Hem de ne tehlikeli. İri yarı, güçlü, kuvvetli ve çok da iyi bıçak kullandığı söylenir. Etrafı haraca kesmek onda, adam dövmek onda, bıçaklamak onda. Aklına gelebilecek her türlü kötülük bu Kodin'de. Sana da yakın komşu oluyor, aman dikkat et. Peki hangi suçtan hapiste yatmış bu Kodin? Adamı öldürmekten. Cinayet işlemiştim. Öyle çirkin bir suratı vardır ki, korkudan yüzünü gören yolunu değiştiriyor. Peki Helen, bizi uyardığın için teşekkür ederim. Sökül ulan paraları, sökül yoksa yedertim seni. Benimce bir frank. İstersen gebert beni. Ah! Bu sesler de ah, ne? Neler oluyor ah, dışarıda? Dışarıda değil. Nastasya'nın ah, evinde. Kodin annesini ah, dövüyor yine. Annesini ah, mi dövüyor? Ya. Aman Tanrım. Bu Kodin annesini dövecek kadar canavar rolü birisi mi? Hem de nasıl? Babasını bile döverek öldürdüğü söyleniyor. Ah. Neyse hadi ben gidiyorum. Aman dikkat et. O adam kapını, kapını çalarsa sakın açma. E, sağ ol Helen. Helen'in anlattıklarını duydun mu Adir'in? Evet anne Kodin görüşmeni istemiyorum oğlum Annem hazır evde yokken şöyle çevreyi bir gezeyim Bu da ne? Hey bacaksız baksana biraz Bana mı seslendiniz efendim? Evet sana yanıma gel bakayım Buyurun efendim Bak ne diyeceğim küçük Hı. Senden benim için bir hizmette bulunmanı isteyeceğim Yapar mısın e, Nasıl bir hizmet efendim Al şu mektubu Şu ilerideki kırmızı badanalı evi görüyor musun Hı. İşte oraya götür e, Kime vereceğim İrana'yı görmek istediğini söyle Bu mektubu ona ver Okumasını bekle Bana hemen cevap versin Evet ya da hayır Verdiği cevabı da bana getir Hı. Hadi evlat koş bakayım Peki efendim Ne garip çocuk İlk defa görüyorum ...bizim mahallede böyle yüzü beyaz temiz elbiseli çocuk hiç bulunmazdı. Eee ne yaptın küçük? Irena'yı bulup mektubumu verdin mi ona? Verdim efendim. Ne dedi peki? Karar veremediğini söyledi. <gülüyor> İyi. Sen vazifeni yaptın. Dur sana bahşişini vereyim. Al bakalım şu franka. Olmaz bayım kabul edemem. Ne? Ne dedin? Yoksa bir frankı az mı buldun ha? Hayır bayım annem büyüklere yapılan bir hizmet karşılığında para almanın çok ayıp olduğunu öğretti. Bak hele işte duyduğum en güzel söz bu. Söylesene buralarda ne işin var senin yoksa yolunu mu kaybettin? Bizim buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun. Onlara bir frank verdiğin zaman iki frank isterler. Sonra üstün başında pek temiz iyi terbiye almışsın. Nerede oturuyorsun bakayım? Şey biz bu mahalleye yeni taşındık. İlerideki sarı boyalı evde oturuyoruz. Kimin evinde oturuyorsunuz? Bayan Helen'in. <gülüyor> Vay be şu işe bak. Hey delikanlı biz komşu sayılırız seninle. Ne sayılması düpedüz komşuyuz. Sizin hemen karşınızdaki dairede de ben oturuyorum. Adınız ne sizin? Kodin. A Kodin mi? Evet evet. Yüzündeki şaşkınlığa bakılırsa adımı duymuş olman lazım. Evet efendim. İşte o meşhur çirkin kodim benim. Ben, ben gitmek zorundayım. Dur, dur dur dur bir dakika dur. Nereye kaçıyorsun? Benden korktun mu yoksa? Şey hayır efendim. Ha korktun benden. Demek sen de hakkımda kötü şeyler düşünüyordun ha? Peki bakalım söyler misin? Ben sana ve anana bir zarar verdim mi? Şey hayır efendim. Sen birine zarar vermek ne anlama gelir bilir misin? Evet birine acı vermek demektir. Hayır küçük adam bilemedin. Birine zarar vermek demek ona haksızlık yapmak demektir. Bence birine yapılacak en büyük kötülük ona haksızlık yapmaktır. Bir arabacı akşama kadar yük taşıyan atına yulaf vereceği yerde dayak atarsa haylaz bir çocuk yolunda giden beli bükülmüş bir ihtiyara taş atarsa işte zarar vermek budur. Ben adaletsizlik diye buna derim. Sen bizim çocuklara benzemiyorsun. İyi terbiye almışsın. Bir hizmet karşılığı benden para almayan ilk çocuk sensin. Çünkü annem bana öyle öğretti. Sen çok iyi bir çocuksun. Annen senin gibi bir oğlu olduğu için kim bilir ne kadar mutluluğu. Teşekkür ederim efendim. Efendim ha? Bende hiç efendi kılığı var mı be çocuk? Ama yine de hoşuma gitti. Seninle komşu olmaktan mutluluk duyacağım biliyor musun? Ee bana adını söylemeyecek misin? Advinç. Benim adım Adrin'dir efendim Adrin ha memnun oldum Adrin Benim çok arkadaşım oldu ama hiç dostum olmadı Dost nedir bilir misin Adrin Tam değil efendim Arkadaş bulmak kolaydır Adrin Güçlüysen senden korkuluyorsa Gölgene sığınmak sırtından geçinmek için hemen arkadaş olurlar Ama dost öyle değil Dost seni sevdiği için arkadaş olur Dost almayı değil vermeyi sever Dost sevincini acını paylaşan kişidir ona hiç düşünmeden sırtını dönebilirsin. Sırrını açabilirsin. Evet efendim. Benimle dost olmak ister misin Adrien? Şey ben küçük bir çocuğum. Benim dostumun size bir faydası dokunmaz ki. Dinle Adrien. Sen çok kibar ve zeki bir çocuksun. Azize gibi bir annen olduğu için de çok şanslısın. Sen bana annenden öğrendiğin kutsal şeyleri ve Allah'a anlatırsın. Ben de sana bildiklerimi öğretirim. Aslında ben de çok şey bilirim. Kötülere karşı kendini nasıl koruyacağını, onları hangi dilden anlatacağını öğretirim sana. Hakkımda söylediğiniz güzel sözler için teşekkür ederim. Ama annemin izni olmadan size bu konuda kesin bir cevap veremem. Yok yok hayır. Annene hiçbir şey söyleme. Annen de başkaları gibi düşünecek ve sana izin vermeyecektir. Buna kendin karar vermeni isterim. Neyse güle güle Adrin. Az önceki hizmetin için teşekkür ederim. Yüzü çirkin ama kendi iyi bir insana benziyor. Anneme, kodinle tanışmamdan bahsetmeyeceğim. <Gülüyor> hey arkadaşlar, bakın kim geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> hele hele. Ne de güzel giyinmişsin sen böyle. He? <Gülüyor> Adın ne senin bakayım muhalleb çocuğu? Çekilin yolumdan. ne istiyorsunuz benden? Böyle güzel giyindiğine göre annen cebine balaşlık koyuyordur Aa, senin ya. ha? Yok ya, yapmayın. Hadi cebime ne kadar para varsa çıkart bakayım ufaklık. Çekilin dokunmayın bana bende para falan yok. Bana bak süslü çocuk Aa, ya paralar uçlanırsın ya da üstündeki param paramparçadırsın ha? Şu elimdeki ya. nedir görüyor musun sen ha? ...ustalı bıçak derler buna. Anneciğim ha? ne yapacaksın o bıçakla? Eğer cebindeki paraları vermezsen... ...bu bıçakla seni delik deşik edeceğim anladın mı? Ha? Aman Allah! İmdat! İmdat! Hey sen! Hey! Kodun, kodun geldi. Kodun. Söyle bakalım elindeki o bıçakla ne yapacaktın serseri? Şey ben, ben... Eğer bir daha bu çocuğa sen... ...ya da başkası dokunacak olursa... ...onu fare gibi ayağımın altında ezerim. Anlaşıldı kodun, mı? Tabii Kodin. Affedersin. Onun senin koruduğunu bilmiyorduk. Artık öğrendiniz. Şimdi defolun buradan. Hadi. Tamam, hadi çok tamam, kodin. Kodin. Tamam, kodin. Işte. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bu serseriler sana bir zarar vermediler ya Hayır. Tam zamanında yetiştiniz. Ne istiyorlardı senden? Beni güzel giyinmiş görünce zengin olduğumu sandılar. Soymak istediler. Serseriler. Sen nereye gidiyorsun? Hiç. Okuldan çıktım eve dönüyordum. Siz nereye gidiyorsunuz? Rıhtımdaki Angelin meyhanesine Sizinle gelebilir miyim? Hayır hayır Ama sizinle konuşmak istiyorum ben Annem merak etmez mi seni? Hayır çünkü o çamaşır yıkamaya gitti Hava kararmadan eve dönmez İyi, iyi. gel o halde Sen fratello'nun ne anlama geldiğini bilir misin Adrien? Hayır efendim Hapishane dilinde kardeş demektir Orada kimse kimseye efendim diye hitap etmez. Hele bey, efendim gibi sözlerin hiç yeri yoktur hapishanede. Bilmiyordum. Öğrenmelisin artık kardeş. Bundan böyle bana sadece kodinde de. O kadar tamam mı? Peki. Geçen gün sana tanıştığımızda benimle dost olur musun diye sormuştum. Hatırlıyor musun? Evet. Düşündün mü bu teklifimi? Evet düşündüm Kodin. Demek kabul ediyorsun ha? Evet dost olmayı kabul ediyorum. Evet. <gülüyor> Harika bir şey. Evet tahmin etmiştim bunu Benimle dost olacağını anlamıştım biliyorum Bugün beni dost olduğumuz için O serseri çocuklardan korudun Evet kardeş Benim güçlü olduğum yerde sen çok zayıfsın Ve senin güçlü olduğun yerde ben çok zayıfım Aslında ikimizin de birbirimize ihtiyacı var Beni anlıyor musun? Evet çok iyi anlıyorum Bak şu şarkı söyleyen Alex'i var ya hmm. Tanıyor musun onu? Birkaç kere <gülüyor> sokakta gördüm İşte o da benim dostumdur Şarkılarını hep benim için söyler Yani o da benim himayemdedir bir ona sataşmaya kalkarsa... Karşısında seni bulur tabii. Evet, evet. Alexi'yi korurum. İyi çocuktur. Çirkin olmama rağmen o da senin gibi benden korkup kaçmamıştır. Sen ne iş yapıyorsun Cody? Şu rıhtımı görüyor musun? Evet. İşte ben her sabah o gidiyorum ve gelen malınaların yükünü boşaltıyorum. Ama ben her sabah dokuzda okula giderken seni buralarda görüyorum. O saatte nasıl olur da yükünü boşaltmış olursun? Ne yani? Şimdi benim yalan söyledim mi sanıyorsun? Hani biz seninle dostuz? dostuz? tabii ama... O zaman dost dostla yalan söyler mi? Hiç? Söylemez ama... Hem sen şu rıhtım işinden ne kadar anlıyorsun ki? Kalkmış beni sorguya çekiyorsun ha? Haklısın rıhtım işinden anlamam ben. Ama nasıl olur da bir taşıyıcının işi sabahın dokuzunda biter? Anlamadığım bu kodi. Aferin kardeş lafına esirgemiyorsun. Sen dürüst bir çocuksun. Bak rıhtımın bir kuralı vardır. Gün doğarken kim erken gelir bir çuval kaparsa ve sıkı çalışırsa saat 9'a varmadan işini bitirir. Ücretinin de en yükseğini alır. Ben de gün doğmadan buraya adamlar çuval işini kaparım. Elimden çuval işini alacak baba yiğit daha anasından doğmadık. Şimdi anlıyor musun beni? Hayır anlamıyorum Kodin. Doğru nereden anlayacaksın ki? Görmeden anlaşılmaz bu. Bak gerçeği gözlerine görmek istiyorsan sabah günde olmadan buraya gel. O zaman çuval dağıtımını görür... ...okulda bir senede öğrenemediğini bir günde burada öğrenirsin. <gülüyor> tamam, sabah gün doğarken burada olurum. Güzel. Ama bu pek kolay olmayacak. Neden arkadaş? Anneme görünmeden çıkmam çok zordu ondan. Onun yattığı odadan geçmem gerekecek. E sen de pencereden çık. Bu da mümkün değil. Pencerede demir parmaklıklar var. Sen şu sokağa bakan odada mı yatıyorsun? Evet. Merak etme ben seni pencereden alırım Ama nasıl olur pencerede demir parmaklıklar var O demir parmaklıklar bana vız gelir Asıl ben başka şeyden korkuyorum Neden Annenden O işe gitmeden önce odana bakar mı Yani böyle bir alışkanlığı var mı Korktuğun şeye bak Aksine beni uyandırmamak için çok yavaş hareket eder Ve evden sessizce çıkar Güzel O halde yarın gün doğarken beni bekle Fratello. ...şu rıhtım çalışmasını o kadar merak ediyorum ki. Geldi işte. Ben de giydim. Hazır mısın arkadaş? Hazırım Kolin. Ne yapacaksan yap şu demir parmaklıklara da. Çıkar beni buradan. Hemen. İşte. Parmaklıkları araladım. Buradan geçebilirsin. Vay be sen ne güçlü adammışsın kardeş Kolin. Gel hadi acele edelim. Birazdan gün doğacak geç kalmayalım. Geldik işte Bak arkadaş Burada kimin işe alınacağına Çuvalların üstünde dikilen şu adam Yani işçi başı karar verir tamam mı Hı. Ve tabii kendi adamlarını seçer Neden? Kim güçlü kim yağcı Kim ona haraç verirse onları seçer Sabahın köründe gelen de Kendilerine iş verebileceğini umutla bekleyen Şu zavallıları görüyor musun arkadaş evet, görüyorum. Onlar birazdan havalarını alacaklar Ve en pis işlerde akşama kadar çalışacaklar Çoğu da iş almadan küfürler savurarak gidecekler neden? Çünkü iş kapacak kadar güçlü yumrukları yoktu ondan. Bekle beni burada. Hey şef! Ha. Ben buradayım. Çekilin. Kenara çekilin. Evet. Yoksa kemiklerinizi kırarım. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen, tamam. Sen, sen, sen babalık sende. Senin yanındaki şu sağdaki onun yanındaki. Sizler şöyle geçin. <gülüyor> tamam tamam. Sizler şöyle şurada toplanın. Beni bekleyin. Şimdi geleceğim. Gördün mü Adil? Şimdi git ve gördüklerini öğretmenine anlat. Sen burada beş dakika içinde on senelik ders gördün sayılır. İşte dünyanın gerçek yüzü budur. Ancak güçlü olanlar ayakta kalabilir. Kodin. Ay, ne var? Sevinçli misin? Neden sevinçli olacakmışım ki? İyilik yaptığın için. İyilik mi? Kime iyilik yapmışım ki? Çuval taşımak için ne kadar zavallı ve fukara varsa hep onları seçtin. Eee ne olmuş seçmişsen? Onlar da yemek yemeyecek mi? Onları da evde bekleyen çoluk çocukları yok mu yani? Sen Mario ya Kudin... ...sen çok iyi bir insanmışsın. Hayır hayır ben iyi bir insan değilim, kötüyüm ben. İyi olduğumu nereden çıkardın? Hayır he? iyisin sen. Yaptığın iyiliği gözlerimle gördüm. Zayıf ve kimsesiz işçileri koruyorsun. Burada sevilen biri olmalısın. Sevildiğine göre de iyi insansın. Sen buna iyilik mi diyorsun? Ben tehditle ve zorla bir şeyler yapıyorum. Bu da bana dost değil, düşman kazandırıyor. Hayır, ben iyi bir insan değilim. Ama... Az önce çuvalları taşımak için seçtiğin işçileri gördüm... ...iş verdin onlara... ...seni sevmeleri gerekmez mi? Hayır hayır... ...sever görünseler de sevmezler... ...yarın iş vermeyeyim onlara benden nefret ezerim... Ama haksızlık bu... Hayır hayır... ...bu paraya çıkara bağlı bir sevgidir... ...sen gerçek sevgi nasıl olur bilir misin? Gerçek sevgi menfaate çıkara dayanmayan sevgidir... ...senin sadece sen olduğun için sevmek... ...gerçek sevgi işte budur... ...her neyse... Bunları anlamak için daha çok küçüksün arkadaş. Büyüdükçe, hayatı tanıdıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Hadi göreyim. Hadi bakalım okula git. Bugün okula gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin. Okulu asman iyi bir şey değil arkadaş. Öyle her canını istediği zaman okulu boşlamanı istemiyor. Peki kudu nasıl istersen öyle yapalım. Ağura girer gibi meyhaneye girenler kim be? Bunlar Atarasi mahallesinin serserileri Kodin. Hepsi de birbirinden belalı insanlar. Ne işleri var bu serserilerin burada? Geçen gün bizim mahalleye gelip taşkınlık yapınca dayak yemişlerdi. Anlaşılan o da yani intikamını almaya gelmişler buraya. Kaşınıyorlarsa yine derslerini veririz. Garzunu masabul bize. Biz de müşteriyiz değil mi? Yoksa dağıtırız buraya. Buyurun buyurun. Çok, çok, çok, çok kaçanlar oldu. Masalar boşaldı. Oturun. Baylar baylar biraz sakin olun. Burada sizden başkaları da var. Müşterileri hmm. rahatsız etmeyin ama. Ya, bana bak. Çabuk bizim masamızı donat. Tamam mı? Yoksa kemiklerini kırarım sizi eline. <gülüyor> ne o, Masayı donatmıyor musun yoksa? Kimi rahatsız ediyormuşuz biz ha? Kimi rahatsız ediyoruz? Söyler Söyler misin? Duyurunuz mu arkadaşlar? Garson olacak ayır ne dedi ha? Milleti rahatsız ediyormuşuz be. <gülüyor> <gülüyor> Öyle lütfen. Hey şarkıcı. Senin adın de değil mi? Evet. Çabuk masamıza gel ve bizim için de şarkı söyle. Hayır hmm. ben kimsenin keyfi için şarkı söylemem. Bana bak ulan buraya gel dedim sana. Başkaları için söylüyorsun ama değil mi? Ben sadece bu dünyadaki tek dostum. Kodin için söylüyorum. Ne? Kodin için söyleyen benim için de söyler. Öyle değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bizim için de söyle. Olmaz dedim. Ya olmaz ha. Allah bakalım. <gülüyor> Kodin Heh. Kodin yetiştini lan? Ah. Gelsin de ah. Kurtarsın ah. bakalım seni o dostun Elime yüzüm yok serseri Buradayım <gülüyor> Vay demek Kodin dedikleri Sensin ha Evet benim <gülüyor> Sen mi adamların sinirimi bozuyorsunuz yeah. Çabuk terk edin burayı pa, pa, Parol bakalım Kodin Sözlerine dikkat et Sen bir başınasın Bizde dört kişiyiz Hepimiz de başa çıkacağımızı sanıyorsun? Defolun dedim. Aksi takdirde? Ya, yeah. aksi takdirde ne olurmuş bakalım? Bu olur. <gülüyor> Alın bakalım. Bu çok kötü be. Zaldiri şu eli be. Kebertelim <gülüyor> şu. Ne <gülüyor> yapın lan? Dağılın köpekler. Koysuzlar. Oh! Alın bakayım. Ah! <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Al bakalım. Oh, başım başım. Seni köpek Ben seni geberdi sanmıştım ...bir de başıma sopayla vurursun ha... Ee, ...geberteceğim seni geberteceğim... Ulan, ...ne kalın kafam varmış senin be... ...sopa kırıldı saçına bir şey olmadı bunun be... ...geberteceğim seni kemiklerini kıracağım... ...dur bana bak yapma bırak ...geber... Hayır, dur, ...bırak onu... ...adirin ne işin var burada çekil önümden... ...hayır dur, dur. yapma Kadir... Adi. ...lütfen öldürme onu... Kaç hadi kaç kaç. Önümden çekil diyorum Adrien. Geberteceğim bu iti. Allah cezanı versin. Sayende adam kaçtı. Lan kaçsın Colin. Her şeyi gördün mü? Evet gördüm. Madem gördün söyle suç bende miydi? Hayır sende değildi. Gördün işte. O erik buraya adamlarıyla geldi. Hı -hı. Niyeti hır çıkarmaktı. Alexi'ye sataştı. Alexi benim dostumdur. O köpek dostuma sataştı ve vurdu Biliyorum her şeyi gördüm Kodin Sen gerekeni yaptın Hayır yapmadım senin yüzünden yapamadım Neden onu gebertmeme engel oldun Sen ne biçim dostsun arkadaş Dost dostuna yardım eder Ben de dost olduğumuz için sana yardım ettim Kodin O ne biçim yardım Adrian? Sen bana değil kaçmasına sebep olduğun için O serseriye yardım Hayır, ettin Hayır sana yardım ettim O adamı öldürseydin seni hapse atarlardı Atsınlar ya atsınlar Hapishaneye girmediğim yer mi sanki? Ama o takdirde ben dostumu kaybederdim. Dost değil miyiz seninle? Dostuz zelbeste. Selam, ah, ah, Selam. Ah, Bana çok fena vurdu o adam Kodin. Merak etme. Sana attığı o yumruğun acısını çıkarttım ondan Alexi. Bak sana bir dostumu daha tanıştırayım. Bu Adrin. Adrin mi? Bu çocuk mu yani? Sen bu çocukla mı dost oldun Kodin? Evet, evet. Çok terbiyeli, kibar, cesur ve açık sözlü bir çocuktur Adrin. O da senin gibi yüzümün çirkinliğinden korkmadı. Benimle arkadaş oldu, ilgilendi. O da dostum artık. Hey Kodin, mahalledeki çocuklar bizim için ne diyorlarmış biliyor musun? Ne diyorlarmış? Bir tay bir fill arkadaş olmuş diyorlarmış. <gülüyor> Söyle bakalım. Senin bu saatte meyhanede işin ne? Hani okula gidecektin? şey gidecektim ama canım istemedi. Yoldan geri döndüm. Tekrar yanına geleyim dedim. Baktım meyhanedesin. Tam yanına gelecekken kavga başlayınca ben de dışarıdan sesi seyrettim. Annen evde yok mu? Yok çalışıyor. Bakarsın çıkar gelir sen hemen eve git Niye ama? Ne var? Başın kanıyor Kodin. Adam başına sopayla bulmuştu ya. Boş ver kanar kanar geçer. Hadi sen evine git. Annen gelip de seni evde bulmazsa üzülür sonra. ...günün nasıl geçti Adri? Okuldan geldikten sonra sokağa çıkmadı ya. Aa, hayır, evdeydim anne. Sokaktaki çocuklar çok kötü. Hepsi bıçak taşıyor. Ona buna sataşıyorlar. Bu yüzden aklım hep sende kalıyor kuzucuğum. Yeter ben yeter kadın! Ah. Kutlatın beni! Canım kan usandıdın! Çek, ah. çek gidin ben! Terbiyesiz esas sen çek git. Burası benim evim, sen defol git. Ah, ah. Kodin yine annesininle kavga ediyor. Şimdi seni kemiklerini kıracağım. Al! Al bakalım. Al! Al. Al. Yetişe Ay. Defol sabaha kadar sokakta yat uğursuz karı Ah görüyor musun annesini sokağı attı Ne biçim çocuk bu İnsan annesine böyle davranır mı Ama Cody'nin annesi de çok cadıymış Cadı da olsa o onun annesi Yazık zavallı sokakta kaldı Bize çağırayım bari Nastasya ana dışarısı soğuk. İstersen bize gel Olur geleyim Evlat değil bir katil doğurmuşum ben Sürekli <gülüyor> kavga ediyorsunuz... ...anoğlu hiç geçinemiyorsunuz... Oğlum değil o bir yılan o bir akrep... Ah ne diye boş yere acı çekiyorsun Nastasya ana... ...birkaç hektarlık toprak için... ...bunca işkenceye katlanılır mı? Sat gitsin satmak mı? <gülüyor> satmak ha... ...siz satmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Ölürüm de yine bir karış toprağım o kahrolası... ...Kodin'in keyfi için satmam... ...eğer senin şu güzel oğlun dün gece ona engel olmasaydı... ...Kodin hasmını öldürür hapsi boylardı... ...ben de bir on sene daha rahat ederdim. Adrien mi? Adrin'in bu işle ilgisi ne? Ben açıyorum. Orada mı o karı? <gülüyor> geldi işte. Yılan sokmak için buraya da geldi. <gülüyor> dur Kodin, <gülüyor> dur. Ona benim evimde dokunamazsın. Bana sığınmış birine el sürebilmek için... ...önce beni çiğnemen gerekir. Zoe sana. ben buraya ona dokunmaya gelmedim. Sizin gibi bir azizliğinin önünde... ...böyle bir şey yapamam... Sadece bu pisliği damınız altında barındırmamanızı söylemeye geldim. O asla acımaya layık bir mahluk değildir. O ana değil bir yılandır. Hatta yılan bile ondan daha şefkatlidir. He, ne olursa olsun seni dokuz ay karnında taşımadım. Onun kanıyla canıyla beslenmedin mi? Ne olur bana bunu hatırlatmayın Zoe sana Utanıyorum. O beni kanıyla değil zehiriyle besledi. Böyle konuştuğum için kusuruma bakmayın. Sizi rahatsız ettim. ...görüyor musun Nastasyana... ...oğlun neler söylüyor senin için... ...sat şu toprakları... ...yoksa inatçılığın yüzünden öleceksin... ...Kudin seni öldürecek sonunda öldürsün... ...yine de satmayacağım... ...iyi de bu toprakları ne yapacaksın... ...sen ölünce yine ona kalmayacak mı... <gülüyor> ...ben tedbirimi aldım... ...ona hiçbir şey kalmayacak... ...bütün malımı topraklarımı kiliseye bağışladım... Yaşarken de öldüğüm zaman da beş kuruş bile vermeyeceğim ona. <gülüyor> Sanırım seni evime almakla hata etmişim. Sen acınacak biri değilmişsin ver? Lütfen, lütfen evimden çıkıp gider misin? Ama Zovisa. Lütfen evimden çık ve git. Gidersem dışarıda yatacağım, havada soğuk. Senin bir evin de bir ailen var. Soğukta ve taşlarda yatmak istemiyorsan oğlunun dediklerini yaparsın. Asla, asla onun dediklerini yapmaktansa taşların üzerinde yatmayı tercih ederim. Biz Kodin'i yanlış tanımışız. Aslında kötü olan o değil, annesiymiş. Yarım bataklıkta ördek avına çıkacağım Adrian. Sen hiç ördek avı nasıl yapılır bilir misin? Hayır ama beni de götürürsen öğrenmiş olurum. Götürmek isterdim ama... ...annenin buna izin vereceğini hiç sanmıyorum. Biliyor musun Codin? Annem senin kötü bir insan olmadığını düşünüyor. Ama yine de benimle arkadaşlık etmene izin vereceğini sanmıyorum. Sen hazırlıklarını yap. Anneme bu akşam seninle ava gitmek istediğimi söyleyeceğim. Beni kırmayacağına emin. Annem benimle hava çıkmana nasıl izin verdi Adrin? Şey biraz fazla ısrar ettim. O da sonunda git dedi. Annenin kıymetini bil arkadaş. Bak seninki de anne benimki de anne. Seninle beraber olduğum için çok mutluyum Kodin. Ben de arkadaş ben de. Seni seviyorum Kodin. Biliyorum Adrin. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu duymak da beni çok üzüyor. Neden Kodin? Sevilmek neden seni üzüyor? Beni üzen sevildiğim değil. Senin beş ya da on yaş daha büyük olmaman beni üzüyor. Büyük olsan seninle kan kardeşi olurduk. Ama senin zaten bir kan kardeşin var. Alexi senin kan kardeşin değil mi? Kan kardeşi nedir bilir misin arkadaş? <gülüyor> Kavgada sırt sırta verebileceğin, seni en zor durumda canı pahasına terk etmeyecek, seni kötü şeyler yapmaktan alıkoyacak bir dost hmm. demektir. Peki Alexi öyle biri değil mi? Alexi Güzel şarkı okumanın dışında o da diğerlerine benzer. Sırf güçlü olduğum için benden korktukları için önümde yaltaklanırlar. Yarın güçsüzleştiğimi ve kendilerine diş geçiremediğimi anladıkları gün yüzüme tükürürler. Alexi de mi? Evet. Hem de herkesten önce Alexi yapar bunu. Madem öyle neden Alexi ile dostluk ediyorsun? Eh, ondan daha iyisini bulamadığım için. Beni eğlendiriyor. Benden başkasına şarkı okumuyor. Senin anlayacağın Cody'nin arkadaşı olmak gururunu duymak için peşimden geliyor. Tıpkı şu güzel Irena gibi. İrana dedin de o güzel kadın senin arkadaşın mı? Evet ama o da herkes kendisine kodinin sevgilisi desinler diye bana yüz veriyor. Eğer benden korkmasa bu gecenin tezi yok aldatırdı beni. Evet arkadaş. Kan kardeşi çok daha başka biridir. Nasıl biridir Cody? Belki de daha tarifi yapılamamış biri. Belki duymuşsundur. 12 sene önce bir cinayet işledim. O öldürdüğüm kişiyi çok severdim. Onun da beni sevdiğini sanırdım. İşkence, horlanma ve alay alınmayla geçen uzun bir çocukluk döneminden sonra ilk defa kendime bir dost bulmuştum. O güne kadar kuduz köpek muamelesi görmüştüm. Küçükken çok çirkinmişim. Gerçi şimdi de çirkinim ya. Hayır sen çirkin değilsin Kudin. Annem babam durmadan benimle alay ederdi. Beni her gün döverler ve beş para etmez şeyler çaldırırlardı. Komşular da hem çirkin hem de hırsız olduğum için yakaladıkları yerde onlar da döverlerdi. Bir hamile kadının bebeğini düşürtecek kadar çirkin suratlı olduğum söylenir. Alay ederlerdi benimle. Çok zor günler yaşamışsın Cody. Bildiğin gibi değil arkadaş. Mahallenin çocukları beni aralarına almaz meydanda hayal çekerlerdi. İşte o zaman büyüdüğüm zaman bana haksızlık yapan herkesten intikam alacağıma yemin ettim. 14 yaşıma geldiğim zaman güçlü kuvvetli bir delikanlı oldum. Kanıma bütün yılanların zehri karıştı. Beni dövenleri başta annem ve babam olmak üzere bana yumruk atanları bazen sopayla dize getirmeye başladım Artık benimle alay edenlerin kemiklerini kırıyordum Yani intikamını almaya başladın Evet bir gün karşıma Tanesa çıktı O da Alexi gibi kibar ve yakışıklı bir delikanlıydı Üstelik iyi kalpli ve cömert. Bana yakınlık gösterdi onu sevdim İkimiz de 17 yaşındaydık İlk defa beni bir arkadaş gibi seviyordu Ah Adrin ah küçük arkadaşım ...öz anne ve babası tarafından horlanan birinin... ...bir başkası tarafından sevilmesi... ...ne büyük saadettir bilemezsin. Ama anlayabiliyorum seni kodin Çevremdeki renkler değişti. Dünyayı ve hayatı sevmeye başladım. Ve Tanesi ile kan kardeşi olduk. Hiçbir menfaat gözetmeden birbirimizi sevdik. Artık başkalarının bana çirkin demesini aldırmıyordum. Kimseyle dövüşmüyordum. Ne güzel. Kan kardeşi olmanın faydalarını görmüşsün. Ama ne yazık ki bu güzel hayat... ...yalnızca bir sene sürdü. Neden? Gücümü kıskanan ve bana diş geçiremeyen serseriler Tanese'yi kışkırttılar. Sonunda o da gücümü kıskanmaya başladı. Halbuki ben kan kardeşimin yanında güç gösterisinde bulunmuyor bilhassa zayıf görünmeye çalışıyordum. Ama kıskançlık damarı onun da kanını zehirledi ve bir gün herkesin önünde bana maymun suratla dedi. Ay, sahi mi? Biliyor musun arkadaş hayatımda ilk defa ağladım onlarca. Belki de yüzlerce çocuk benim çirkinliğimle alay etmişti ama... ...Tanesi'nin söylediği o maymun suratlı lafı bana çok dokunmuştu. Uğursuz bir gecede yanına üç silahlı serseri alarak beni çalılıklar arasında uyurken öldürmeye geldi. Ne? Öldürmeye mi? Tanesi mi? Evet. Dibinde yattığım söğüt ağacının etrafını sardılar. Biliyor musun arkadaş? Benim uykum çok hafiftir. Uyanır uyanmaz üç silahlı serserinin karşısına dikildim ve... Benim kan kardeşimi bana kışkırttığınız için kemiklerinizi kıracağım dedim. Ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tanese yani benim kan kardeşim bıçağını çekip karşıma dikildi. Onu bana bırakın dedi. İşte o anda kan beynime sıçradı. Aramızdaki kardeşlik bitti. Bunu sen istedin dedim ve de onu kendi ellerimle öldürdüm. Peki ceza vermediler mi sana? İnsanların adaletine bak ki beraat ettin. Neymiş kışkırtma varmış. Halbuki isteseydim ağaçtan koparacağım bir dalla onları yanımdan uzaklaştırabilirdim. Evet hepsi de kaçardı. Çünkü herkes benden korkardı. Ama ben bilerek ve isteyerek Tanese'yi öldürmüştüm. Peki en son hapse neden girmiştin? Metresinin koynunda yakaladığım adamı öldürdüğüm için. Beni bunun için hapse attılar. Buna ne dersin Adrin? Asıl kışkırtma bu değil midir? Gerçi sen ihanete uğramanın ne olduğunu henüz bilecek yaşta değilsin. Ama şunu söyleyebilirim ki ihanete uğramak işkencelerin en beteridir. Ölümden de veter bir acıdır. Ölen bendim ama küreye mahkum edilen de yine ben oldum. Şunu kafana sok Adrin sakın unutma. İhanete uğramayan biri doğru karar veremez. Yine sevmesini bilmeyen biri ihanete uğramanın da ne olduğunu bilemez. Ama ben seni sevebilirim Kodin. Senin kan kardeşin olmak istiyorum. Kan kardeş mi? Evet ve de hiç ihanet etmem sana. Sana inanıyorum Adrin. Öyle temiz bir kalbim var ki. Benim gibi çirkin bir serseriyi bile sevebilir... ...onu iyi bir insana dönüştürebilirsin... ...buna tüm kalbimle inanıyorum... Bu sesler de ne? Şşşt. Yavaş! Ördekler. Şu tüfeğimi ver! Al! Birazdan gün doğacak... ...mahalleye elimiz boş dönmeyelim... ...yoksa herkes bizimle alay eder... Vurdun onları! Kolin vurdun! Dört tane birden vurdun! İşte mahalleye döndük. Evet birazdan çocuklar peşimizde takılırlar. <gülüyor> Ey Kodin! Kodin! Ne var ne bağırıyorsun? Senin yokluğundan faydalanan şair Montao... ...güzel İrananın penceresinin dibinden ayrılmadı. Sabaha kadar aşk şiirleri okudu. Ne? Montao mı? Vay serseri. Nerede o şimdi? Hala İran'ın penceresinin önünde. Şimdi gösteririm ben o sokak çapkınına. Kodin'in kadınla asılmak neymiş görür gününü Dur Kodin gitme Göstereceğim ona göstereceğim Söyler misin Kodin kim bu Manto Her gördüğü güzel kıza aşık olan Onun için şiirler yazıp şarkılar besleyen Yediği dayaklara rağmen ustamayan bir serseri Kodin Manto'yu dövecek Kodin Manto'yu dövecek Kodin Manto'yu dövecek. dövecek Duyuyor musun Adrian arkadaş Herkes onu dövmemi bekliyor benden Sen onlara bakma Kodin o zavallıya dokunma. Söz ver bana. Mantoya sataşmayacağına söz ver. Ama o benim kadınıma asılıyor. Kalk kardeşi olmuştuk. Kimseyi dövmeyeceğine öldürmeyeceğini dair... ...hem bana hem de Allah'a söz vermiştin Kodin. Lütfen bu sözüne sadık kal. Peki arkadaş. <gülüyor> sözümü tutacağım. Akasya'nın körpedalıyım. Yaşlı erkekleri sevmem. Avcı sevgilileri de sevmem. Ot biçen ırgatı da sevmem. Ancak sabah akşam... ...benim için aşk besteleri yapan... ...genç sevgiliyi beklerim. Bitti mi Monto? Kodin sen ha? Ne güzel şiir yazmışsın. Yaşlı erkek ve ot biçen ırgat benim ha? Sense aşk besteleri yapan... ...genç sevgilisin ha? Kodin... ...inan benim bir suçum yoktu sevgilim. Bu adam geceden beri penceremin önünde şiir okuyup duruyor. Şey... şey ...ben, ben Kodin... Soyun Montauk! Ne? Ne? Soyunmak mı? Aha. Ama soyun dedim. Yoksa kan kardeşime verdiğim sözü unutur, seni kebertinceye kadar döverim. Soyun Ama... hadi. Soyun. Peki. Peki. Gömleğini de. Tabii. Pantolonunu da. Ama... Onu da çıkart. Ama kodin. Ama don fanila kalıncaya kadar üzerinde ne varsa çıkart Mantao. Yoksa yumruğum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte soyundum Kodin Şimdi de bol, Hem de koşarak toz ol buradan Bir daha seni İrena'nın evinin çevresinde görürsem Öldürürüm Dilim dilim keserim Bağırsaklarına kokonik yaparım Adri Efendim anne Bir süre okula gitmeni istemiyorum oğlum Neden anne şey e, mahallede kolera salgını başlamış. Geçen hafta hastalananlardan iki kişi bugün ölmüş. Ne kolera mı? Evet bu hastalığa yakalanmandan korkuyorum. Bu yüzden yalnız okula değil sokağa çıkmanı da istemiyorum. Peki anne. Ben açarım anne. Aa kolin. İçeri girebilir miyim Zoitsana? E, Tabi ne vardı? Zoe sana kolera bütün her yeri sarmış. Ölü sayısı her geçen saat artıyormuş. Ama da Allah'ım iş bu kadar ciddi mi? Az önce dört kişi daha ölmüş koleradan. Hastalık bütün mahalleyi hatta bütün şehri sarmış. Adamlar çocuklar kadınlar gündüz gözüyle sokak ortasında düşüp ölüyorlarmış. Sağlık ekipleri ölenleri kireç kuyularına atıyormuş. İyi ama elimizden ne gelir ki ne yapabiliriz ki Kodin? Ben her şeyi ayarladım. Hazırlanın Adrin'le sizi koleranın bulaşmadığı şehir dışındaki yaylaya götüreceğim. Yaylaya mı? Evet bunun için çadırda hazırladığımız o ihsanı. Adrin'le sen kalacaksınız. Peki sen Kodin sen nerede kalacaksın? Merak etme Adrin. Sizden sonra Alexi ile Irena'yı da aynı yere getirip... ...hep birlikte hastalık geçinceye kadar orada kalacağız. Peki ya annen Kodin o burada mı kalacak? Evet ama onun için üzülmeyin Zoritsa'na. Kolera bile o yılan kadından korkar. Onun yanına bile yaklaşamaz. Nasıl Adrin? Şehir dışındaki bu yaylayı beğendin mi? Evet burası çok güzel bir yer Kodin Senin de dediğin gibi kollere buraya zor gelir On gündür buradayız ama hiç sıkılmadık Annen nasıl? O da hayatından memnun mu? Memnun da yalnız dün geceden beri midesi bulanıyor Başı ağrıyor biraz Bir de derisi bembeyaz oldu Ne? Ne? Ne dedin? Aman Allah'ım Irena! Irena neredesin? Buradayım Kodin ne oldu? Çabuk! Çabuk sirke şişesini alıp Zoysa ananın çadırına gel. Geliyorum. Ne olduğunu bana da söyler misin Kodin? Hala anlamadım madeni arkadaş. Annen de koleraya yakalanmış. Ne? Anneciğim yoksa o da mı ölecek hayır, Kodin? Hayır hayır onu kurtaracağız. Ne oldu Kodin? Çabuk içeri çadıra gir. Zoysa ananın elbiselerini çıkart. Anadan da soy onu. Ne oldu ki ona? Sanırım o kahrolası hastalığı o da yakalanmış. Aman Allah'ım. Bırak şimdi sızlanmayı da hemen içeri gir ve dediklerimi yap. Zoitsa ananın vücudunu sirkeyle deresin morartıncaya kadar olacaksın. Beni anlıyor musun? Okşar gibi değil sertçe olacaksın sertçe. Tamam. Hadi çabuk ol tamam. çabuk. Tamam, tamam Kodin. Annen nasıl Adrian? Tamamen iyileşti mi? İyileşti Kodin. Hastalığından eser kalmadı. Her şeyimizi sana borçluyuz. Bak bir daha böyle söylersen darılırım tamam mı? sab bir yere mi gidiyordun? Evet şehre kadar ineceğim. erzamız azalmış. Yiyecek bir şeyler alıp geleceğim. Olur. Alexi ile İran'a burada mı? Evet onlar burada. Hadi ben gidiyorum. Akşam olmadan dönerim. Nasılsın anneciğim daha iyisin ya? Allah'ıma şükür iyiyim Adrin. Kodin olmasaydı şimdi beni de sağlık ekipleri o kireç kuyusuna atmış olacaklar. Kodin çok iyi bir insan anne. Evet, yüzü çirkin ama yüreği öylesine iyi ki. Allah kimilerin yüzüne, kimilerinin de yüreğine veriyor güzelliği. Evet öyle anne. Hava güzel, çadıra tıkınma. Dışarı çık biraz gez oğlum. Peki anneciğim. Burası ne kadar güzel biri. İyi ki Kodin biz buraya getirmiş. Arkamızda sıra dağlar. Önümüzde akıp giden nehir. <gülüyor> Kodin'e nerede ne? Buraya gel. Aa, <gülüyor> Aman Allah'ım. İrena, Irena ile Alex'te bu. Yapma, Kodin'e yapma. ihanet ediyorlar. <gülüyor> vay vay. Yapma, hayır, yapma. hayır yapmayın. Hayır yapmayın. Yap, Yapma, yürüyorum sana yürüyorum. harikasın sen. Kodine, kan kardeş mi ihanet etmeyin yapmayın. Savallık Kodin sevdiklerinin ihanetini öğrenirse ne yapar acaba? Merhaba kan kardeş. Kodin geldin mi? Ne Yoksa gelmeyeceğimi mi sanıyordun? Mahallede ne var Leo? İyi haberlerim var. Hastalık yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş. Koleradan korkup gidenler teker teker mahalleye dönüyorlarmış. Biz ne zaman döneceğiz? Acelemiz yok döneriz. Bu güzel hava bırakılır mı hiç? Ee, Irene ve Alexi nerede? Şey onlar mı bilmem. Buralardadırlar herhalde. İyi iyi. Gel güneş batmadan seninle biraz dolaşalım. Dolaşalım. Şöyle nehri görebileceğimiz bir yere gidelim. ...ben nehri seyretmeyi çok severim. Şey o, o tarafa gitmesek... Neden? Hiç, yani öylesine hadi. Gel hadi gel. <gülüyor> kan kardeşim neyin var senin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok sana öyle gelmiş olacak. Adrin sen bugün buraya geldin mi hiç? Ben mi yok hiç gelmedim. Neden sordum Kodil? Buraya birileri gelmiş. Baksana otlar nasıl ezilmiş. <gülüyor> Ayrıca bu çimenlerin üzerinde birileri yatmış. Kimseyi görmedin mi Adirin? O nereden göreyim? Peki gece çingeneler gelmiştir. Hayır hayır öyle olsaydı görürdüm. Biliyorsun uykum çok hafiftir. Çimen sesine daha iyi uyanabilirim. Bu da ne? Ne oldu Colin? Şu yerdeki şey. Aha torbaymış. İçinde de kafuru varmış. Kafuru mu? Evet evet. Güya kafurunun koleraya iyi geldiği söylenir. Ve bazı kimseler bunu torbaya koyup gerdanlık gibi boyununu asarlar. İrena da boynunda bundan taşıyoruz. Dur bir dakika dur. dur. Yine ne oldu Kodil? Bak yerde ne var? Ne var? Soyulmuş söğüt kabukları. Hem de yeni soyulmuş. Görüyor musun? Daha yaş. Hı hı. Bugün buraya birileri gelmiş Adin. Hadi çadır yerine dönelim. Kodin sen ne zaman döndün? Az önce. Irena boynundaki kafuru torbası ne oldu? Kafuru torbası mı dedin? Bilmiyorum düşünmüş olacağım galiba. Alexei! Buyur Kodin. Sen elindeki o ağaç dalınla ne yapıyorsun? Bununla mı? Söğüt dalı bu. Can sıkıntısından bıçakla soyuyorum o kadar. Ya. Yeah. <gülüyor> Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Kodin. Seninle konuşmak istiyorum Adrin. Olur konuşalım. Gel biraz uzaklaşalım da öyle konuşalım. Dün gece gözüme uyku girmedi Adrin. Neden? Şu çimenlerin üzerinde bulduğumuz kafir torbasıyla... ...aynı yerde bulduğumuz soyulmuş söğüt yongalarını düşündüm. Söyle Adrin. Senin görüşüne itimat edeceğim. Ne söylememi istiyorsun Kodin? Kafir torbası... Sence İrena'nın olabilir mi? Şey dün sen sorduğunda düşürdüğünü söylemişti ya. Peki aynı yerde bulduğumuz şu söğüt yongaları. Dün Alex'in elinde de söğüt dalı vardı ve bıçakla onu soyuyordu. Neden susuyorsun küçük arkadaş? Bakışlarını benden kaçırma. Yalvarırım içindeki ateşi söndürecek bir şeyler söyle. Aklımdan geçenlerin yalan olduğunu, şüphe olduğunu söyle bana. Şey belki de... İrene ve Alexi oraya arkadaşça Yani bizim gibi Nehri seyretmeye gitmişlerdir Arkadaşça mı? Güldürme <gülüyor> beni Onlar sadece dolaştılar mı yani? Olamaz mı? <gülüyor> Yapma arkadaş Otların nasıl ezilmiş olduğunu sen de gördün Yatıp yuvarlanmadan otlar öyle ezilmez Ayakta dolaşma işi değil bu Dikkat et Anlaşmamızı bozuyorsun arkadaş Hayır asla Biz kan kardeşiyiz ve ölene kadar da kan kardeşi olarak kalacağım Madem öyle neden bana yalan söylüyorsun Ben, ben yalan söylemiyorum Seni kan kardeşimi düşünüyorum Ah zavallı Adrien Sana kan kardeşi olamayacak kadar küçüksün demiştim Ve bana kızmıştım En iyisi gel şu anlaşmadan vazgeçelim Herkes kendi yoluna gitsin Hayır bana bunu yapamazsın Kanımda senin kanın dolaşıyor Beni kardeşlikten atabilmek için öldürmen gerekir Allah kahretsin Nereden çıktın karşıma be? Bu dünyada kardeşiye yer olmadığını biliyordum. İnsanlık bana göre değil. Bırak beni. Ormanda kurtlarla beraber yaşayayım. Benim yerim orası Adrien. Neden kızıyorsun Godin? Bunda senin bir suçun yok ki. İşte mektep lazım. Okumuş adamlar buna felsefe diyorlar. Boşuna uğraşma. Felsefe benim kalbimdeki ateşi söndüremez. Beni kahreden Irena'nın değil... Alex'in ihaneti. Bana sadık kalacağına dair söz verip de bozan... ...ve ihanet eden bu adam... ...bunu ölümle ödemesi lazım. Dur Kodin yapma. Söz vermiştin bana. Allah'a söz vermiştin yapma ne olur. Hey Raveksi kardeş. Hala o elindeki sönüt dalını mı soyuyorsun? Evet insana vakit geçirtiyor. Gel seninle şu tepenin oraya gidelim. Oranın manzarası çok güzeldir. Alır bekodin gidelim. Irena. Sevgilim. Ya sen ne yapıyorsun? Bu kahrolası yerde sıkıntıdan patlıyorum Bak ne buldum Bunu tanıdım mı Benim kafuru torbam Nereden buldun onu Kodin Düşürdüğün yerde Onu iyi saklayır Yeren Belki başka bir kolera salgınında lazım olur Hey Kodin yürü hadi Tamam geliyorum Alexi kardeş Ben de sizinle geliyorum Buranın manzarasını beğendin mi Alexi kardeş? Evet, evet harika. Buradan her yer güzel görünüyor. Alexi... ...kafamdaki şu yarayı görüyor musun? Evet. İyi bak yaraya Alexi iyi bak... O yarayı senin hayatını kurtarmak için aldığımı hatırlıyorsun değil mi? E, şey tabii. O gece serseriler sana saldırdığında öldüreceklerdi. Ben kendimi ortaya attım ve seni kurtardım Alexi. Evet biliyorum bunu kodin Neden yaptın Alexi? Neden? Neden? Şey biz dostuz. Kan kardeşi seninle. Sen güçlüsün ve... Alexi. Hı? Hakikaten biz seninle dost muyuz? E, elbette dostuz Kodin <gülüyor> Neden sordun? Dostluğun bir kuralı vardır Alexi. Dostlar asla birbirlerine kazık atmazlar. İhanet etmezler ve yalan söylemezler öyle değil mi? Şeyi elbette tabii ama elbette. Ama sen ihanet ettin Alexi. Kodin lütfen. Sen karışma Adrin kardeş. Evet Alexi. Sen ihanet ettin bana. Bana kazık attın. A ama yanılıyorsun Kodin. Sen de Irena. Özellikle sen Alexi. Sen benim dostumdun. Kan kardeşimdin. Nasıl yaparsın bunu bana nasıl yaparsın Sevdiğim kadınla bana nasıl ihanet edersin Yalan yalan ben böyle bir şey yapmadım kadın yapmadım. Hayır yaptın Alexi Yaptın Ben şehre indiğimde sen ve Irena buraya geldiniz Bu çimenlerin üzerinde birlikte oldunuz değil ama, mi ama, ama. İnkar etme İnkar etme Irena denen şırfıntı boynundaki kafuru torbasını Burada düşürdü ve bunu ben buldum ...senin soyduğun Söğüt dalının yongaları da hala buradaydı... ...ve üzerlerine basılmış çimenler de bunun şahidiydi. ...neden Alexi neden yaptın neden... ...bu şehirde başka kadın kız mı yoktu... ...neden illa de benim kadınım Alexi neden neden... ...affet Cody şeytan oydum... ...şeytan gelmişti içime... Sen benim kan kardeşimsin, dostumsun. Sana böyle bir hainlik yapmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Kan kardeşi olmadan önce sana bunun çok önemli olduğunu söylemiştim Alex. Sadakatsizliğin ve ihanetin bedelinin çok ağır olacağını anlatmıştım yapma sana. Yapma Kodyl, ne olursun yapma. Acıma Kodyl, bir daha olmayacak. Yemin ediyorum ki bir daha olmayacak. Bu. Biz seninle kan kardeşiz. Artık değiliz hey, hey Yapma. Bırak beni. Neden havaya kaldırdın beni bırak. Uçurumdan aşağı atacağım. Oh, seni oh. Onu yere bırak Cody. Aklına gelen o korkunç şeyi yapma ne olur. İyi insan olacağına söz vermiştin. Lütfen lütfen. Hayır, karışma Adrin kardeş. Geriye dön de bu manzarayı seyretme. Hayır Cody hayır söz vermiştim. <gülüyor> Lütfen Hayır. yalvarırım kardeşim yapma peşlere. İhanetinin bedeli budur işte. Gel kafe. Kusura bakma atim kardeş. Verdiğim sözü tutamadım. Kötü bir insanım ben. Ne kadar iyi olmaya çalıştıysam da başaramadım. Hoşça kal. Dur. Nereye gidiyorsun kodin? Uza, Adrin kardeş. Uza, çok uza. Kodin gideli 3 ay oldu. Alexi uçurumdan aşağı attıktan sonra o şakal ve bekledi. Acaba nerede? Hapiste mi pisdim. Uzak bir ülkede. Geliyorum. Aman Allah'ım Kodin Kan kardeşim Sen ha Benim adım kardeşim benim Gözlerime inanamıyorum Sana ne olmuş <gülüyor> Kodin Dev gibi bir adam Ama şimdi iki büklüm Canlı cenaze gibi olmuşsun Gel bizim eve gidelim Orada sana anlatırım Annenin beni bu halde görmesini istemiyorum Tamam, adım. tamam. İçmişsin sen Sarhoş <gülüyor> olmuşsun Nerelerdeydim Kodin? Seni çok özledim kan kardeş. Ben de seni çok özledim dostum. Gideli üç ay oldu Kodin. Nerede yaşadın? Ne yaptın? Bataklıklardan geliyorum Adrin. Orada vahşi hayvanlarla birlikte yaşadım. Vahşi hayvanlarla mı yaşadın? Başımı sokacak bir yer bulamadım. İliklerime kadar dondum. Aç kaldım. Susuz kaldım. Gördüğün gibi tükendim ve bittim. Gücümü kaybettim. Eskisinden daha çok çirkinleştim. Ama benden korkmana gerek yok. Artık kendime teslim oldum. Nefsimle barıştım ben Hadrin. geri içeri gir bakalım. Kim o Vay vay vay. Şuraya bak Adrin kardeş. Şu iğrenç mahlua bak. Ben sana kolera bile anamdan korkar dememiş miydim? Gebermemiş işte. Ya sen bütün mahalle koleradan geberirken sen nasıl oldu da yaşıyorsun iblis? Kapa çenini yoksa suratını dağıtırım. Tamam be tamam. Efendim. Adrin şöyle yanıma gel. Buyur Kodin. Sana verdiğim sözü tutamadım. Çünkü şu yılan kadının kanıma akıttığı zehir bana tekrar cinayet işletti. Biliyorum bana kızgınsın. Belki de dargınsın. Ama hala kan kardeşiyiz değil mi seninle? Elbette. Ölünceye kadar evdi. Biliyordum. Böyle bir cevap vereceğini biliyordum. Ah Adrin... Neden insanlar senin gibi değil? Neden beni aralarına almıyorlar? Neden beni kötü şey yapmaya zorluyorlar? Neyse boş ver. Bak ne diyeceğim. Seni çok özledim. Yüzünü bir kere daha göreyim dedim. Keşke herkes beni senin gibi anlayabilseydi. Yaşamak ne güzel olurdu. İyi bir insan olmayı, iyilik yapmayı... ...başkalarıyla barış içinde yaşamayı öyle isterdim ki. Sen iyi bir insansın Cody. İçinde, yüreğinde hala iyilik var. Kendini zorlarsan, istersen iyi olabilirsin. Alex'i öldürdüğün için polis seni arıyor. Gel teslim ol, sebeplerini anlat. Az bir cezayla kurdun. Hayır hayır. İnsanların adaletine teslim olmayacağım. Yaşamak istiyorum. Daha çok gencim. 35 yaşındayım. Yaptığım işin cinayet olduğunu biliyorum. Ama yapmak zorundaydım. Alexi ile dost olmadan önce onu uyarmıştım. Bana ihanet edersen seni öldürürüm. Benimle kardeş olmadan önce iyi düşün demiştim. Biliyorum. Sen elinden geleni yaptın Kodit. Bunun için vicdanın rahat olabilir. Ne yapacağım biliyor musun kardeş? Hı -hı. Yarın gün doğar doğmaz... ...şu cadı var ya... ...anam olacak cadı. Hı -hı. İşte onun gırtlağına basacağım. Paralarının sökülmesini söyleyeceğim. Sadece papazlara sakladığı parayı ortaya çıkartmakla kalmayacak... ...anasından indiği sütü de burnundan getireceğim. Yapma Kodit. Anneni öldürürsen seni asarlar, öldürürler. Paraların yerini söylemek zorunda. Yoksa acımadan gebertirim onu. Parayı alınca doğru Bükreş'e gideceğim. İki büyük avukat tutacağım. Bu işlerin nasıl yapıldığını hapishanede öğrendim. Avukatlar benim davama bakan hakime bol rüşvet vererek... ...beraatimi sağlayacaklar. İşte böyle arkadaş. Seninle bunları konuşmak istedim. Beraat ettikten sonra iyi bir insan olacağım. Uykum geldi. Çok yorgunum Adirin. Biliyor musun? Aylardır ilk defa rahat bir döşekte uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz arkadaş. İyi geceler. Hey ufaklık. Ne var Nastasyon'a? Görüyorsun kan kardeşin uyudu işte. Hadi annen merak ederseni. Hadi bakalım doğru evine git. Annem evde değil. İşte geç gelecek. O zaman git evinde bekle. Peki. ...kadının annesi çok kötü bir kadında... ...kadınla aynı çatı altında kalmak bile... ...çok ürkütücü. Zavallı Kodin... ...alın yazısı ne kötüymüş. <gülüyor> Anneciğim neler oluyor? <gülüyor> ama ama Kodin... ...Kodin'in sesi bu. <gülüyor> Kodin! Kodin ne oldu? Dur Adin... ...Kodin'lerin evine girme çocuğum. <gülüyor> Kodin öldü Hadrin. Ne ama... ama. Nastasya'nın uyuyan oğlunun ağzına... ...iki litre kaynar yağ dökmüş. O, olamaz. İnanamıyorum. Zavallı Kodin acı çekerek... ...kaykırarak öldü. Hayır. Hayır. Lanet olsun. Canı kadın. Sonunda yaptın yapacağını. Neden? Neden hep kötüler kazanıyor? ...o iyi bir insan olacaktı. Onun yüreğinde... ...hep iyilik tohumları vardı. Ama o tohumları... ...sulayan çıkmamıştı. kalk kardeşim... kalk kardeşim öldü. Beni yalnız bıraktı. Kodin adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.